Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men bi ihsanin ila yuvmiddin. Amma ba'd bugün 9 Mart 2012 Cuma Selef'in Fehmi bağlamında Kur'an ve sünnetten delilleriyle ezan ve kamet meseleleri derslerimizin 5. dersi. Evet meselelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ezanda tesvip meselesi. Ezanda tesvip meselesi. Şimdi et tesvip tam kasıt şudur kardeşler. Ee, sen de dinliyorsun tabii musabarda. Evet evet dinliyorum. Evet, şimdi fukahalar et tesvip dediğinde errucu dönme anlamını kastederler. Ancak fıkıh kitaplarında et tesvip kelimesi kullanıldığı zaman es hayrun minen yani sabah ezanında okunan salatu hayrun minen ifadesi kullanılır. <gülüyor> es salatu hayrun minen nevm lafzı kastedilir tesvip kelimesinden. Şimdi halbuki bir tesvip kelimesinin asıl anlamına baktığımızda lügatta tesvip dönmek demektir. Dönmek, dönüş demektir. Peki neden es salatu hayrun minen nevm kelimesine dönüş anlamına gelen tesvip demişlerdir? Şundan dolayı şimdi aslında biz ezan lafızlarına baktığımızda namaza bir çağrı var değil mi Musa abi? Mesela nasıl evet. namaza bir çağrı var? Diyor ki Ale salah diyor haydi namaza Hay Ale felah diyor değil mi haydi kurtuluşa diyor. Sonra tekrar evet. bir dönüş yapıp namaza çağırıyor. Ama başka bir ifadeyle çağırıyor. Ne yapıyor? Diyor ki evet. Es-salatu khayrun minen diyor. Yani namaza çağırmaya tekrardan dönüyor. Lafız olarak. O yüzden Es-salatu khayrun minen ifadesine dönüş anlamına gelen tesvi ismini vermişlerdir. Burayı anladık değil mi? Evet. Evet. Şimdi imamlar, imamlar Et tesvibin yani et tesvibten ne anlıyoruz dedik Es salatu hayrun minen nevme anlıyoruz dedik İşte imamlar et tesvibin sabah namazında sünnet olduğuna dair Sünnet olduğuna dair ittifak etmişlerdir Sabah namazında sünnet olduğuna dair ittifak etmişlerdir Hatta İbnu Hubeyra mezhep imamlarının arasında ne yapmıştır Bu anlamda ittifakı zikretmiştir Ancak e, İmam-ı Şafi'den, İmam Şafi'den farklı bazı sözler de var oraya girmiyoruz Hanbelilerde zayıf bir görüşe göre ise tesvib vaciptir tesvip vaciptir. Yani tesvip söylenmediği zaman mesela unutulduğu söylenmediği bilerek vesaire ezan bâtıl olur. Bu Hanbelilerde zayıf bir görüşe göredir. Ancak bu Hanbeli mezhebinde pek makbul görmemiş, itibar alınmayan, itibar alınmayan bir görüştür. Doğru olan bunun sünnet olduğudur. Doğru olan et tesvibin vacip değil sünnet olduğudur. Ne e Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Mahzura'ya diyor ki: "Fe in kana salatü's subh kulta, 'Es-salatu hayrun minen salatu Hayrun minennom. Sabah namazı olunca ise Es-salatu hayrun minennom, Es-salatu hayrun minennom dersin Aleyhisselatu vesselam bu şekilde buyuruyor. Yine Bilal radıyallahu an, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına geliyor bir gün. Sabah namazına haber vermek için tabi. Aleyhisselatu vesselam'ı uyuyor buluyor. Bunun üzerine Bilal radıyallahu an diyor ki Es-salatu hayrun minennom, Es-salatu hayrun minennom diyor. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ma ahsene haza ya Bilal'u ic'aluhu fî ezanike. Bu ne kadar bu ne kadar da güzel ey Bilal. Bunu artık ezanına, ezanının arasına yerleştir diyor. Aleyhissalatu vesselam, i̇bn Macede vesaire mevcut bir rivayet. Ancak bu rivayet sahih değil. Ancak bu rivayet sahih değil. Çünkü bu rivayette, bu rivayet Sa'id İbnül Müseyyep'ten, Sa'id İbnül Müseyyep Bilal radıyallahu anh'tan rivayet ediyor bunu. Sa'id İbnül Müseyyep Bilal radıyallahu anh'tan hadis işitmiş bir kimse değildir. Ee, bu nedenle bu nedenle bu hadis zayıftır. Peki bu tesvip ezanın neresinde söylenir? Şimdi fukahalar şöyle bir bahis açmışlardır. Tesvip yani es-salatu hayrun minennom ifadesi ezanın neresinde söylenir? Şimdi bizim maruf olarak bildiğimiz nedir? Hayyalessalah hayyalel felah söylenir ondan sonra es-salatu hayrun minennom denir değil mi? Ancak bu evet. bu fukahalar arasında ittifak edilmiş bir mesele değildir. O yüzden itilaf edilmiştir. Cumhur ulemaya göre et-tesvip Hayyya'l-felah lafzından sonra söylenir. Yani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Resulullah. Hayyya'l-salah, hayyya'l-salah. Hayyye alel felah, hayyye felah. Sonra ne denir? Allah, es salatu hayrun minen nevm. Es salatu hayrun minen nevm. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. Yani es salatu al alel felah lafzından sonra söylenir. Bu kime göre? Cumhuru, cumhuru ulemaya göre bu şekildedir. Ancak hanefilerden bazı fukahalara göre, hepsi değil, bazı fukahalara göre ise ezandan sonra söylenir. Yani ezan lafızlarının tümünü bitirirsin. Ondan sonra es salatu hayrun minen nevm, es salatu hayrun minen nevm dersin. Ancak bu çok zayıf bir görüştür. Neden? Çünkü Ebu Mahzura hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öğretiminde Aleyhisselatu vesselam diyor ki: "Tekulü hayye al falah hayye alel falah. Eğer sabah namazı ise, 'Kul tes salatu hayrun minen nevm, es salatu hayrun minen nevm, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah' dersin." diyor Nebi sallallahu aleyhi ve Yani diyor ki: "Hayyelel falah hayyelel falah dersin. Eğer sabah namazıysa, sabah ezanıysa 'Es salatu hayrun minen nevm, es salatu hayrun minen nevm, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah' dersin." diyor ve ezan lafızlarının içinde diyor Aleyhisselatu vesselam yani ezan lafızları bittikten sonra zikretmiyor. Yine mesela Enes'ten gelen rivayeti Enes radıyallahu anh diyor ki: "Kânet teswibü fi salatil ghadati izâ kâle el müezzin fi ezan el fecr hayye alelfalahiyye alelfalah fel yekul es salatu hayrun min en-nawm salatu hayrun min en-nawm." diyor ki: "Teswib" diyor, diyor. Yani "es salatu hayrun min en-nawm" lafzı sabah namazındadır. Müezzin sabah ezanında "hayye alelfalah hayye alelfalah" dediğinde "es salatu hayrun min en-nawm es salatu hayrun min en-nawm" dersin diyor. Enes an (radiyallahu anhu) Beyhaki'deki ve İbn Huzeyme'deki rivayette. Yine Darakutni'de, yine Darakutni'de eee Tahavi'nin Şerhu Ma'anil Es'er'de İbn Ömer'den gelen rivayette diyor ki İbni Ömer'den rivayette diyor ki ilk ezanda hayye alel falah hayye alel falah'tan sonra es-salatu hayrun minen naum es-salatu hayrun minen Vardır diyor. İşte bütün bu rivayetler gösteriyor ki Es salatu hayrun minennom Ezanın bütün lafızlarından sonra değil Hayyalel felah'tan sonradır. O yüzden Allahu alem raci olan görüş Cumhur'un görüşüdür. E, bazı Hanifi fukalarının söylediği bu görüş Zayıf bir görüştür. Peki peki Bu tesvip hangi ezanda yapılır? Bu tesvip hangi ezanda yapılır? Şimdi malum olduğu üzere sabah namazının için iki ezan okunur. Bir Fecrin doğuşundan önceki Ezan İki fecriden Fecir doğduktan sonra yani vakit girdikten sonra okunan ezan. İki tane ezan okunur. Peki bu Essalatu Khayrumin ne ol? <gülüyor> evet, dediğimiz gibi e, tesvip. Hangi ezanda yapılır? Fecirin doğmasından önceki birinci ezanda mı yoksa yoksa ikinci ezanda mı? Yani fecir doğduktan sonraki ezanda mı? Alimler bu konuda bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Şimdi bazı Hanbeli fukahalara ve bazı mütahhir fukahalara göre Es-salatu hayrun minennom ifadesi birinci ezan'da okunur. Yani fecrin doğumundan önceki ezan'da okunur. Bizim ıslahımızla tabi bu birinci ezan. Fecrin doğumundan önceki ezan'da okunur. Ancak Allahu u Alem bu görüş isabetli bir görüş değildir. Bu görüş isabetli bir görüş değildir. Bilakis, bilakis raci olan görüş Allah-u Alem et-tesvib yani es-salatu hayrun minennom, ikinci ezanda yani fecir doğduktan sonraki, fecirin fecir doğduktan sonraki okunan ezanda okunur. Bu Hanbelilerin mezhebi ve bir grup ilim ehlinin, bir grup ilim ehlinin görüşüdür. Bazı hadislerde, şimdi Musa abi şimdi burada karşılıklı e, ilerleyerek evet. gidelim ki anlamak tamam. için. Şimdi biz evet. Musa abi bu fukalar evet. İlk görüş sahibi fukahalar diyorlar ki Essalatu hayrun minen نوم fecirden önceki ezanda okunur. Bunun sebebi de şu. Şimdi bunlar bakıyorlar, bazı rivayetler var. O rivayetlerde diyor ki el ezanul evvel birinci ezan nafsı kullanılıyor. Tamam mı? Yani evet. e, Essalatu hayrun minen birinci ezanda okunur şeklinde bazı rivayetler var. Tamam mı? Evet. Bunlar o birinci ezanı fecirden önceki ezan zannediyorlar Musabî. Anladık mı burayı? Anladım. Evet. Ha, ancak bak, şer'i dilde her ne kadar lugat olarak lugat olarak buna birinci ezan dedense, şer'i dilde fecirden önceki okunan ezana birinci ezan denmez. Anladık mı? Hmm. İşte bunlar bu laf bu lafız yani birinci ezan lafzı bu fukahaları yanıtmıştır. Çünkü şer'i dilde birinci ezandan kasıt bildiğimiz ezandır ikinci ezan'a da ikinci ezan'a da kamet denir. Anladık mı Musa abi? Anladım. Ha, çok iyi anladım. Kamet ikinci ezan'a denir. Dolayısıyla birinci ezan hangi ezan oluyormuş? Vakit girdikten sonra okunan ezanmış. Evet. Şimdi bak neden? Şimdi Buhar'deki Aysa radıyallahu anh'tan gelen rivayette diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ bil min fecri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor müezzin sabah ezanını bitirince Bak burada sabah ezanına, dikkat edecek olursak, sabah ezanına ilk ismini veriyor. Bak ilk ismini. Evet. Ne yapıyormuş sabah namazı, sabah ezanı okununca aleyhissalatü vesselam? Bak dikkat et. Kame فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاتِ الْفَجْرِ ba'de en يَسْتَب۪ينَ الْفَجْرُ Fecir aydınlandıktan sonra kalkar, kısa olarak iki rekat namaz kılardı. Şimdi bu sabah namazının iki rekat sünnetini ne zaman kılıyormuş aleyhissalatü vesselam? Birinci, e e e <gülüyor> he, he, birinci ezandan sonra. Peki birinci ezan eğer fecir girmeden önceki ezan olsaydı ne olurdu? Ya yani Vakitten önce namaz kurmuş oluyordu. Anladık mı? Demek evet. ki birinci ezana ne ismi veriyorlar? Birinci ezana vaktin girişinde okunan ezana birinci ezan ismi veriyorlar. Evet. Neden birinci ezan ismi veriyorlar? Çünkü Kamet şer'i dilde kavmete ikinci ezan denir. Anladık mı? O yüzden Anladım. hadisin devamında diyor ki ثُمَّ اتَّجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ lil لِلْإِقَامَةِ Sonra müezzin bak dikkat et kâhmet okumak için gelinceye kadar sağ tarafı üzerine ok uzanırdı. Anladık mı? Sağ tarafı evet. üzerine okunurdu. Yani sabah ezanı ne oldu? İlk ezan. Kâhmet ne oldu? İkinci ezan. İkinci Anladık yaşındayım. İşte tesvibin ancak şimdi birinci görüş ne dedi? Ne diyordu dedik? Dedik e, dedik ki fecirden önceki okunan ezan için geçerlidir tesvip. Bunlar delil olarak, bunlar delil olarak işte işte Beyhaki'deki ve başka yerlerde de mevcut. Abdullah İbni Ömer hadisiyle delil getiriyorlar. Abdullah İbni Ömer diyor ki birinci ezandan sonra es-salatu hayrun ne nevm vardır diyor birinci ezanda. Yine, evet. yine Ebu Davut ve Nesey'de gelen Ebi Mahzura hadisinde diyor ki sabahın ilk ezanında Es salatu hayrun minen nevm, es salatu hayrun minen nevm de diyor tamam mı rivayette. Ancak biz ne dedik? Dedi ki şer'i dilde ki bu rivayetler şer'i dildir. Hadistir çünkü rivayettir. İlk ezandan kasıt vaktin girdiğini belirten ezan kastedilir şer'i dilde. İşte bu lafızlar onları aldatmıştır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu ilk ezan diye isimlendirilir. Neden? Neden? Çünkü Kamet nidasından öncedir bu ilk ezan. Kamet de ikinci ezan olarak isimlendirilir. Az önce hani Ayşe radıyallahu anh'ın hadisine değindik ya, işte bu evet. Ayşe radıyallahu anh'ın Müslim'deki yer alan bazı lafızlarında, bu rivayetin bazılarında diyor ki, birinci nidada bekler sonra namaza çıkardı. Bak birinci nida demek ki vaktin girişinden sonra okunan ilk ezana bak birinci nida diyor bazı lafızlarda gördük mü? Sonra evet. ne diyor diyor ikinci e, sonra diyor namaza çıkardı. Demek ki kamet ikinci nida. Yine bak Darimi'deki başka bir lafızda diyor ki fe seket el muezzinu min el ezan el evvel rak'a rak'atayn hafifetayn. Müezzin ilk ezanı bitirdikten sonra Hafif iki rekat namaz diyor. Bak ilk ezanı. Ne, ne verdi vaktin girişinden sonraki ezanı? İlk ezan. Gördük mü? Ezan. Evet. O yüzden İbnu Hacer de Fethulbar'da diyor ki, İlkten kasıt vakit girdiğinde okunan ezandır. İbni Hacer diyor ki, İlkten kasıt vakit girdiğinde okunan ezandır. Bu kamete nispetle iktir Kamet itibar alınarak ilktir diyor i̇bn Hacer. Yine bu nedenle mesela Es-Sindi, haşiyetun de, yani neseye yaptığı e, haşiyesinde diyor ki ilk nidadan kasıt ezandır. Çünkü diyor kâmet itibar alınarak yani kâmet'e nispetle diyor ilk olarak isimlendirilir. Yine Ebu Davud'un Şarihi Avnul Ma'bud'un sahibi Rahim Allah diyor ki birinciden kasıt diyor ilk nida demektir. O da ezandır. İkincisi ise İkincisi ise kavmettir diyor Rahimallahu Teala. Bu nedenle biz ilk dersimizde, ilk derslerimizde demiştik ki Musa abi, Evet. Ezan ve kavmet kelimelerinin lügat anlamlarına çok iyi dikkat edelim demiştik. Neden? Çünkü ileride demiştik bunlar üzerine bazı ahkamlar terettüp edilecek. Bazı ahkamlar bina edilecek demiştik. Ve belirtmiştik ki kavmete de ezan denir demiştik. Biz bunu ilk derste demiştik. Kavmete de ezan dendiği için anlatabiliyor muyum? Evet. Ilk, ilk maruf olan ezan birinci ezan oluyor kâme ikinci ezan oluyor bak şimdi bu lafıza özellikle dikkat et evet. sahihindeki rivayette diyor ki Bukhari müslimdeki beyne kulli edeneyini salatun her iki ezanda ezan arasında namaz vardır yani iki rekat namaz vardır ya evet. bak aleyhisselatu vesselam ne isim veriyor onlara her iki ezan arasında gördük mü Evet. Ezanla kâmet demiyor. Her iki ezan arasında. Ezana da ezan dedi, kâmete de dedi. Neden? Şimdi ezan lugatta ilam demektir, bildirmek. Doğru mu Musa abi? Evet. Ezan bize neyi bildirir? Namaz vaktinin girdiğini bildirir. Kâmet de bu anlamda ilamdır, bildirmedir. Neyi bildirir? Namaza kalkacağımızı bildirir. Doğru mu? Doğru. Bildiğimiz ezan namaz vaktinin girişini bildirir. Kamet ise namaza kalkmamız gerektiğini bildirir. İkisi de ilam olduğu için bildirme, ikisine de aleyhissalatu vesselam şer'i dilde ezan ismini vermiştir. Anladın mı? Mesela evet. Allah bir ayet diyor ki, bu Allah ve Resulünden size bir ezandır diyor. Yani bildirmedir. Gördük mü ezanın bildirme anlamını? Evet. Anladın mı? Mesela Haccül Ekber günü bu Allah ve Resulünden bir bildirmedir diyor. Bir ezandır diyor. İşte buradan anlıyoruz ki biz şer'i dilde ilk ezandan kasıt vak vakit girdiğinde okunan ezandır. İşte bütün bunlardan... Ortaya çıkıyor ki sahabeler ilk ismini yani birinci ismini ikinci bunların e, sabah namazına nispetle vakit girdiğinde okunan ezan için kullanıyorlardı. Evet. Kullanıyor. Yani sanki tabir sayısı bu ifadeye dikkat et Musa abi. Yani sanki vakitten önce okunan o ezan var ya ziyade evet. olarak görüyorlardı sanki onu. Ziyade olarak görüyorlardı sanki. Bu nedenle, bak dikkat et burası çok önemli. Bu nedenle İmam Bukhari'ye baktığımızda, şimdi İmam Bukhari ne yapıyor? Bab başlıklarını veriyor. Bab başlıkları biliyorsun İmam Bukhari'nin fıkhına delalet eder. Bu maruf olan bir şey. Ve İmam Bukhari'nin sıralaması da, sıralamasında da, babları sıralamasında da özel kasıtları vardır. Ve meseleleri sırasına göre bablar. Bu maruf olan bir şey. Şimdi biz Bukhari'ye baktığımızda, Babul ezani ba'de'l fecirden sonra okunan ezan babını Musa abi Babul ezani kable'l evet. fecr fecirden önceki ezan babından önce zikrediyor. Hı. Halbuki sıralamada hangisi geliyor? fecirden önceki ezan geliyor, değil mi? Evet. Ama buna rağmen buna rağmen fecirden sonraki ezan babını fecirden önceki ezan babından önce zikretmiştir. Değil mi? Evet. İşte bu da Buhari'nin alimler diyor ki, bu da diyorlar İmam Bukhari'nin fıkhının ve ilminin gelişliğine delalet eder diyorlar. O yüzden İbnül Muneyyir Rahimullah diyor ki buhari diyor fecirden sonra okunan ezanı diyor fecirden sonra okunan ezanın önüne geçirmiştir. Çünkü şeratte diyor asıl olan ancak ve ancak vakit girişinden sonra ezan okumaktır. Bu nedenle asıl olanı nadir olanın önüne geçirmiştir diyor. Evet. Anladık mı? Evet bu, bu babta o yüzden Allahu Alem raci olan Es salatu hayru minennehum lafzı Fecirden önceki ezanda değil, fecirden sonraki ezanda okunur. Peki müezzinin, müezzinin sıfatlarına gelince, müezzinin sıfatlarına gelince, önce kafir olan kişinin ezanı meselesine gelince, kafir olan kişinin ezanı Mus Musa diyoruz ki, biz çünkü evet. ilk dersimize söylemiştik, mutlaka ve mutlaka icmaya, ittifaka dikkat edeceğiz. Çünkü bunlar meseleyi kesmektir, bunun dışına çıkma bidat olarak adlandırılır, batıldır, dalalettir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden evet. icmayı bilmek çok önemlidir. Yani bazı noktalarda, Mesela hakkında ayet, hadis bilmenden daha önemlidir. Çünkü ayet, hadis bilmendeki istidilal zanni olabilir. Yanlış anlamış olabilirsin ama icma hata etmez. Anladık mı? O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi müezzinin sıfatları meselesine gelince kafir kişinin ezanı ittifakla, ittifakla sahih geçerli değildir. Kafir kişinin ezanı, mesela diyelim ki kafir bir kişi çıktı. Kafir olduğu biliniyor. Bir turist geldi, çıktı, okudu vakitte, tam vaktinde okudu. Aynı lafızları söyledi. Aynı lafızları söyledi. Ezan vakitlerini vak tam vaktinde çıktı minareye, açtı mikrofonu, okudu. Söyledi. Sultanahmet Camii'ne geldi İstanbul'da bir tane turist izinsiz girdi tam vakitte girdi, okudu. İttifaken, ittifaken bunun ezanı sahih geçerli değildir. Evet. Ezanın Müslüman olan bir kimse tarafından okunması gerektiğinde ne hiçbir hilaf, hiçbir hilaf yoktur. Şimdi temiz yaşına ermemiş bir çocuğa gelince, şimdi kafir meselesini geçtik. Temiz yaşına ermemiş bir çocuk. Şimdi Musa'bi temiz lafzından evet. Ben avam bir tabirle basit, yüzeysel olarak geçeceğim bu ifadeyi. Temiz lafzı fıkıh ibarelerinde gördüğünde 7 yaşına ulaşmış çocuk. 7, Hı -hı. 7 yaşına ulaşmış bir çocuk için kullanılır. 7 yaşından küçük olanlara temiz yaşına ermemiş denir. Temiz Hı -hı. yaşına ermiş kişi kimdir? 7, 8, 9, 10, 11 gibi gider böyle buluğa kadar kastedilir. Lugat olarak buluğ da dahildir. Anladık mı? Evet. Şimdi böyle bir çocuğun yani temiz yaşına ermemiş dolayısıyla 6 yaşında diyelim bir çocuğun ezanına gelince ulemaların geneline göre geneline göre bu çocuğun bu çocuğun ne? Ee, ezanı geçerli değildir. O yüzden Aleyhisselatu vesselam da zaten 7 yaşında emretmiştir. E, o yüzden bunlar ibadetlerde teklifiyeti tamamiyle zaten zaten gidiyor. Temiz yaşına girenin de teklifiyeti olmamakla beraber olmamakla beraber yaptığı ibadet bu anlamda geçerli olduğu için temiz yaşına ermemiş bir çocuğun ezanı ulemaların geneline göre geçerli sayılmaz. Yine e, ulema temizliğinde olsa da mı geçersiz? Evet evet evet ulemaların geneline göre e, geçersizdir. Ulemaların yine geneline göre evna, evla olan müezzinin buluğa ermiş bir kimse olmasıdır. Ulemaların geneline göre evla olan evet. Evla olan müezzinin buluğa ermiş bir kimse olmasıdır. Yani her ne kadar çocuk temiz yaşına da ulaşsa, alimler sahihtir diyor geneli, temiz yaşına ulaşmışsa. Ancak, ancak evla olan diyor ulemaların geneli buluğa ermesidir. Evla Evveliyet, evlalıktan bahsediyoruz biz burada. Evet. Buluğa ermemiş ancak temiz yaşına ulaşmamış çocuğun ezanına gelince, bak, buluğa ermemiş ancak temiz yaşına ulaşmış. Yani den buluğa kadar, 7'den buluğa kadar çocuğun ezanla gelince doğru olan görüşe göre ezanı sahihtir. Buna delil nedir? Malik İbnül Huveyris hadisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisi diyor ki: "İza hadaratis salatu felyuezzin lekum ahadukum ve liy'ammekum ekberukum." Namaz vakti hazır olunca Sizden biriniz ezan okusun, en büyüğünüz ise imamlık yapsın. Bukharim isimdeki hadiste ezanda yaşa değinmiştir ama imamlıkta ise böyle yapmamıştır. Yine İbnül ül Munzir'in El-Evsat'ta tahric ettiği Abdullah İbn-i Ebi Bekir'den gelen rivayette diyor ki Amcalarım diyor bana kendileri için ezan okumamı isterlerdi. Ben evet. de o günlerde ihtilam olmamış bir çocuktum. Diyor ki orada Enes radıyallahu anh da bu duruma şahitti ve karşı çıkmadı diyor. İşte İbnül Muflih Musa el-Mubdi eserinde evet. e, bu, bu olayı zikrettikten sonra sanki bu sahabelerin icmasıymış gibi addediyor. Neden? Benim anladığım kadarıyla Allahu Alem İbnül Muh Muflih'in bunu sahabelerin icması gibi addetmesinin sebebi şu. Şimdi sahabelerin hazır olduğu ortamda bu yapılıyor ya. Evet. Bundan dolayı, sahabelerin bulunduğu ortamdan dolayı bu yapıldığı ve ses çıkarılmadığı için orada sanki sukuti icma sanki sukuti icma söz konusudur şeklinde ee, yaklaşıyor mesele İbn-i Muflih rahimallahu teala. Şimdi müezzinin cinsiyeti meselesine gelince müezzinin evet. ittifaken erkek olması gerekir. Bunda ittifak vardır. Sadece bazı çok azınlıkta olan şafi fukahalar tarafından kadının ezan okuyabileceği görüşü sabit olmuştur. Bu ise, bu ise şaz bir görüştür. Şaz bir görüştür diyor. Nafiyeten e, i̇bn Ömer'in, şimdi bu neden diyorlar bunu? Şimdi evet, bu öncelikle, öncelikle biz burada şunu anladık ki bunda ittifak var. Bunda ittifak var. Sadece evet. bazı fuka, şafi fukahaları kadının ezan okuyabileceği görüşü bu kişilerden sabit olmuştur. Dedik ki bu da şazdır. Peki bu ittifakın dayandığı mesnetlerden rivayetlerden birisi. Şimdi Nafiyeten e, i̇bn Ömer'in şöyle dediği naklediliyor. E kanel muslimun hina kadimul medineti ejtameun feyetahayyunun as Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman diyor. Bir araya gelip namaz vakitlerini beklerlerdi. Leysu <gülüyor> yunadalaha. Namaz için bir çağrıda da Bulunulmazdı. Fetekellemû yevmen fi zalik. Bir gün bu konu üzerinde konuşmaya başladılar. Feqale ba'duhum ittahizû naqusan misl naqusin nasara. Biri çıktı dedi ki Hristiyanların çanı gibi bir çan edinin. diye önerdi. Ve قال بعضهم بل بوقاً مثل قرن da aslında Yahudilerin borazanı gibi bir borazan edinin diye teklifte bulundu. Faqala Umar. Ve burada işte ısırılan noktası burası dikkat et. Faqala Umar: "E wala tab'atuna rajulan salati Nihayet Ömer radıyallahu an acaba halka namaz için ilan etmesi için bir adam dikkat et bir adam görevlendirilse ya dedi. Fekale evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Bilal, kum fenadi bis Salati Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Bilal kalk ve ezan için nida et buyurdu. Burada ne yaptı? Bir adam, bir adam yani erkek ifadesini kullandı. O yüzden İmam İmam Beyhakim Musa bis bu rivayeti takriz ediyor. Tamam mı? ve evet. ve kadının ezanının geçerli olmayacağı yönünde bu rivayetle issizdar ediyor ihtticac ediyor İmam Beyhaki ve şöyle bir bab başlı atıyor dikkat et Babul Merati la tocel kadının erkeklere ezan okuyamayacağı babı diye ne yapıyor evet. Bab atıyor Kadının ezanı o yüzden e, sünnette varid olmamıştır ve selefin e, amellerinden de değildir Bu nedenle nedir Bu nedenle bidattır tabi buradaki kasıt cemaat için mescitlerde okunan. Cemaat için ve mescitlerde okunan ezandır. Ancak kadının evinde kendisi için ezan okuması meselesine gelince seleften bazı kimseler seleften bazı kimseler buna ruhsat vermişlerdir. Seleften buna ruhsat veren kimseler olmuştur. Yine e, müezzinin akıl akıllı olması, aklı bali olması meselesine gelince yine doğru olan görüşe göre Allahu alem müezzinin akıl balih bir kimse olması gereklidir. Neden? Çünkü mecnun yani aklı bali olmayan bir kişi teklifiyeti idrak edemediği için ibadet ehli değildir. İbadeti geçerli olmaz. Yine müezzinlikte evla olan, evla olandan bahsediyorum. Evla olan başkasının bildirmesiyle değil de bizzat kendisinin vakitleri bilen birisi olmasıdır. Müezzinlikte evla olan başkasının bildirmesiyle değil de Bizzat kendisini, va kendisinin vakitleri bilen bir kimse olması müezzin sıfatları için evla olandır. Ancak başkasının yardımıyla olmasında bir sakınca yoktur. Ancak başkasının bir yardımı söz konusuysa vakitleri bildirmede bunda herhangi bir sakınca yoktur. Bu yüzden Bukhari ve Müslim'deki rivayette Müezzin İbn-i um bahsedilerek deniyor ki Ummu Mektum e, ama birisiydi kendisine sabah oldu sabah oldu deninceye kadar ne? Ezan, hmm. okumazdı. Ezan okumazdı, Ezan okumaz diyor. Yani i̇bnül Mektum'a bildiriliyor vakit. Anladın mı? O yüzden bunda bir sakınca yoktur. Ama biz evla olandan bahsediyoruz. Evla olan kendisine bildirilen dil de ee, bizzat kendi bilen olmasıdır. Adil olma vasfına gelince, adil olma vasfına gelince müezzinin adil vasfına sahip olan bir kimse olması, güvenilen bir kimse vasfına sahip olması bunun önemi ittifaklıdır. Yani müezzinin müezzinin adil vasfına sahip olması veya güvenilen evet. bir kimse vasfına sahip olmasının önemi alimler arasında ittifakla ittifakladır. Bu yüzden Ebu Hureyre'den gelen hadiste Aleyhisselatu vesselam diyor ki El imamu daminun ve muezzinu ve muezzinu mu'temen. İman olan kimse cemaat için sorumluluğu yüklenen kimsedir. Müezzin ise diyor Aleyhisselatu vesselam kendisine kendisine güvenilen kimsedir. Ebu Davud, Tirmizi'deki rivayetlerde. Yine Beyhaki'deki rivayette Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki namazlarında diyor ve namazlarında ve sahur, sahurlarında Müslümanların eminleri namazlarında ve sahurlarında Müslümanların eminleri yani güvendikleri kimseler müezzinlerdir diyor. Aleyhissalatu vesselam müezzinlerdir diyor. Eminlik ise alimler diyor. Eminlik ise ancak adil vasfına sahip bir kimse hakkında tahakkuk eder. Peki fasığın ezanına gelince fasığın ezanına gelince sahi olan görüşe göre fasığın ezanı geçerlidir. Peki müezzinde bazı sıfatların bulunması, müezzinde bazı sıfatların bulunması ne? Müezzinde bazı sıfatların bulunması müstahaptır. Müezzinde bazı sıfatların bulunması müstahaptır. Bir müezzini gören biris, müezzinin gören birisi olması, gören birisi olması, yani ama olmaması, ancak bu cumhur ulamağı göredir. Neden diyorlar? Çünkü diyorlar gören bir kimse vakitleri daha iyi bilir ve vakti gözetlemede gören bir kimse daha uygundur. Ancak Malikiler gibi bazı fukahalar görenle görmeyeni ne yapmıyorlar? Ayırmıyorlar. Arasına ayırmıyorlar. Herhangi bir fark yoktur diyorlar. Çünkü diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzini İbn Umeymim Mektum ama idi. Ama idi diyorlar. Aman'ın ezanı ne ittifakla sahihtir. İttifakla sahihtir. Ancak seleften bazıları e, bazı eserlerde Amanın ezan okumasını keri görmüşlerdir. Mesela işte İbn bir şey benim Mustanfündeki rivayette abla İbnü Mesud diyor ki, Rəşıl Allahan, ma en okum, onun ya okum mu kör olanlarınızdan olması bana bana sevimli gelmez diyor. Yine İbnü Abbas'tan da işte Amanın kahmet getirmesinin kerih olduğu görüşü rivayet edilmiştir işte mesela İbn Ebi Bir Şeybede sahih bunların hepsi yine aynı şekilde e, İbnü Zubeyr, körken kendisi ezan okumasını kerih gördüğü rivayet edilmiştir İbn Ebi Bir Şeybede mevcut e, ikinci vasıf ikinci vasıf müezzinin güzel ondan sonra gül sese sahip olması ve e, rahatsızlık veren ve kaba katı sese sahip olmaması da olmaması da müstahaptır. Bu alimlerin ittifakıyladır. Münsettede, Budautta, Termezide, İbni Mace'de, abla İbni Zubeyirden gelen hadislerine bir saslem diyor ki: "Fakum ma'abilal, falqi alayhi, alayhi ma rai'ta, faliuazin bihi, fa innu anda sotaninke. Bilal ile birlikte kalk, öğrendiklerini ona öğret, o okusun. Çünkü onun sesi senden daha gürdür. Onun sesi senden daha gürdür diyor Aleyhisselatu. E, üçüncü müezzinin üçüncü vasfı e, müstahap olan müezzinin alimler diyor ki hür olan birisi olması yani köle olmaması. Köle olmaması çünkü diyorlar köle olan bir kimse efendisine hizmet etmekle sorumludur, hizmet etmekle meş, e, meşguldür. Bu nedenle vakitlere çok riayet edemeyebilir. Hatta bazı halimler bunun müstehaplığı hususunda icmayı zikredenler olmuştur. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.